İnternet ve Hukuk Platformu. Hazırlayan ve sunan Avniye Tansu. Yani değil, evet. bu devlet devlet kurumu olabilir. Devlet ilişkileri var fakat kendi kendine karar verebilecek bir kurum değil bu. Yani işin içinde sansür var. Ee, hangi kurum, e, hangi site zararlıdır, hangi site hı hı. zararsızdır e, ortada bir mahkeme kararı yok, e, kapatılma kararı yok. Yani neye göre karar Kendi veriliyor? kafasına göre. Belki göre, bugün yani? biz onu eleştiriyoruz diye yarın bizim sitemizi kapatacaklar ki bunu yapan mentalite Oradaki var. bir teknisyenin elinde sonuçta. Yani tabii, tabii. oradaki o proxy şeyi kurduktan sonra ATP, tabii. oradaki bir teknisyen ki der. Ben, bu site kafamı bozdu der. Evet. E, ya da bir e, arkadaşı diyebilir yani. ki abi ya bu siteden biz şikayet edeceğiz. Lütfen buna bir şey yap şey yapmasınlar görmesinler diye. Olabilir. Peki dünyada nasıl oluyor bu işler? Dünyada da bunun örnekleri var ama bunlar iyi örnekler değil yani. Kesinlikle negatif kötü örnekler. İşte Çin'in senelerdir yaptığı proxy sistemleri kullanarak BBC'ye giremezsiniz New York Times'e giremezsiniz Sunday Times'e giremezsiniz. Yani kağıt üzerinde uyguladığı mentaliteyi, çünkü gazetefiziksel olarak Sunday Times satılmıyor orada, onu internette uygulamaya çalışıyor. E bunlar demokratik olmayan ülkelerin evet. yaptığı şeyler. Biz e. Türkiye AB'nin kapısına dayanmış. Ya AB'nin kapısına dayanmayacaksınız ya da dayandığınız zaman bazı şeyleri kuralına göre yapacaksınız. Açık olacak, transparan olacak. Ama toplumsal geleneklerimizden biri. Maalesef öyle ama işte bizim de çabamız bunları artık yani böyle gelmiş böyle gider değil. Artık bunları aşmamız lazım. Ya Batı'da olacağız diyorsak, Batı ülkelerini örnek almamız lazım, Doğu ülkelerini örnek almamız lazım. Çin'i evet. örnek alıp da biz Tabii. şey yapacaksak evet. o zaman hiç Batı'da olacağız diye bir iddialı ortaya çıkmayalım. Evet. Çin o, en kötü örnek. Evet yani. O zaman bugünkü programda bunları tartışırız. Bu arada zannediyorum Burak Yalçın Yiğit şu ana kadar olan konuşmaları band almış. <gülüyor> o zaman anonsumuzu yapalım. Açık Radyo 94.9 internet ve hukuk programındayız. Yurtsan Atakan Hürriyet Gazetesi yazarı ve e, Leeds Üniversitesi'nden Doktor Yaman Akdeniz'le e, tartışıyoruz. Bir dakika kişilik haklarımızda bir saldırı var <gülüyor> Bizden <gülüyor> <zaten> izin almadınız. <gülüyor> e, <kaydetmek>. Konuşmalarımız... <gülüyor> Bu biraz gizli dinleme oldu. Little brother watches you oldu. Gizli dinleme de demişken zaten biraz da gizli dinleme konusuna evet. el atmakta yarar var. Özellikle 11 Eylül sonrasında çeşitli ülkelerde Amerika ve özellikle Avrupa'da İngiltere olmak üzere gizli dinleme konusunda çeşitli kanunlar çıktı. Hükümetlerin ve gizli servislerin, polis teşkilatlarının. E, istekleri var e, gizli dinleme konusunda. Zaten gizli dinleme e, bütün ülkelerde e, yapılıyor. E, yasal olarak yapılan gizli dinleme var. Maalesef yasal olmadan yapılan gizli dinleme sistemleri var. Bu, bunun en güzel e, ya da en kötü örneği. E, echelon sistemi mesela. Hı hı. Ben e, oturduğum e, Leeds şehrine 20-30 mil uzaklıkta with Tail. Koca kulak değil mi? Koca mı? kulak. <gülüyor> Bu balonlar var. Resimlerini belki görmüşsünüzdür. Cyberize.org sitemeye de girerseniz bunların resimleri, haritalarının hepsi var. Çok büyük böyle balonlar bunlar. Uydu aracılığıyla Eskiden İngiltere'den Rusya'yı dinliyorlardı. Şimdi adres neydi? Onu bir daha tekrarlayayım ee, ee, Cyberrightsorg ee, c b r rights r i g h t s.org. Evet, açık radyonun e, internet ve hukuk programı ile ilgili sayfasında Şimdi da de link var. Tabii tabii zaten. var. Evet. Ha. E şimdi logların tutulması mesela trafik data dediğimiz olay üzerinde e, İngiltere'de bir kanun çıktı. Ve Avrupa Birliği de maalesef e, Mayıs sonunda yayınladığı bir direktifte de bunu destekledi. Yani çeşitli Avrupa Birliği ülkesi üye ülkelerde de trafik datanın tutulması ya da logların tutulması söz konusu olacak. Yani trafik datadan kastettiğimiz mesela bugün mobil telefonunuzdan kimi aradınız? Hı hı. E, yani içerik çok kimin kimi aradığı konusundaki detayların tutulması. Fakat bunu internete de uygulamak istiyorlar. Yani kim kime e-mail atmış, hangi web sitesine girilmiş şeklinde. Hı hı. Çeşitli girişimler var. Bunlar hep terörden korunma amaçlı. Fakat kağıt üzerinde baktığınız zaman bunlar direkt olarak terörü korumuyor ve uygulamada problemler var. Hı hı. Datalar tutuluyor, arşivlensin isteniyor. Hala İngiltere'de tartışılan Kaç ay tutulacak bu trafik datalar 3 ay mı 6 ay mı 1 sene mi gene İngiliz Gezi Teşkilatı 7 sene tutulsun diyor mesela 7 sene boyunca bu datalar ne yapılacak George Orwell'in 1984 usulü bir girişimler var yani daha çok bilişim toplumuna giderken benim gözlediğim biraz da gözetim toplumuna girmeye başladık. Ee, ve hayatın her yönünde bu e, görülmeye başlıyor. Evinizden çıkıyorsunuz kameralar sizi seyrediyor. Bu CCTV sistemi özellikle İngiltere'de çok yaygın. Bu son günlerde mesela bu kaybolan iki e, kız aranıyor hala. Bu CCTV'lerle en son nerede görüldükleri falan tespit edildi. Fakat e, CCTV nedir Yamaç? Yani? Bu, kapalı şey, devre televizyon e, sistemi. Ha, sistemi. Ba sistemi bankalarda vardır evet. mesela girdiğinizde e, fakat bunlar şimdi şehrin her tarafında hı. İngiltere'de Londra'da özellikle Liste'de her tarafta var e, halkı gözetliyorlar hı hı. E, ve bunların bu şeyi derler Mo Monaco'ya girer girmez adamın atar her yerde kamera vardır her şeyi yani onun gibi. Biraz öyle evet. evet. E, Washington'da şimdi böyle oldu. E, Amerika'nın her tarafında e, gene epic.org'a epic.org'a bakarsanız orada da e, Washington'daki kameraların e, resimlerini koymuşlar ve e, Tabii, lamba gibi Biraz da bunlar. şey değil mi yani e, kişinin özeliyle kamunun alanı nerede başlıyor, nerede bitiyor falan ona yani sokakta yapıyorsan kamuya açık bir yerde zaten yürüyorsan kamuya açık bir eylem yapıyorsundur. Bu İzlenebilir yani sen zaten Evet o, oradan o mantıkla yani, şey mantıklı. yapıyorlar Fakat e, teknoloji o kadar gelişti ki Yani dijital olarak e, Yurtsan Atakan olduğunu Senin e, kameradan anlayabiliyorlar Hatta şimdi ses olarak da Tanıma başladı Yani ne amaçla kullanıldığı da belli değil Yani sen orada yanındaki arkadaşına belki Gizli bir şey söylüyorsun fakat bu da Duyulma dinlenme gizli Hı, bir evet. şekilde e, Mümkün Belki dudak hareketlerinden okuyor Tabii yani, tabii konusunda. tabii yani bir taraftan tamam şey için suç suçlar engellensin diye yapılsın edilsin destek var. Fakat öbür taraftan ne yapıldığı da belli değil. Bu datalar ne amaçla toplanıyor? Bizde de var onlardan. Geçen gün bir televizyon haberinde izledim. İzmir Havaalanı'nda, İzmir'deki Havaalanı'nda. Havaalanının dışını tarayan kameralar sayesinde bir yan kesicilik olayını e, evet. bitmeden şey yaptılar. Evet, işten otobüs trağında yakaladılar. Evet, evet, evet, evet. Enteresandı o evet. yani. Şimdi daha dikkatli düşünerek baktığınız zaman görüyorsunuz kameraları. Türkiye'de Hı -hı. de var. Belki çok yaygın değil. Fakat e, dükkan dışlarında da vardır mesela. Hı -hı. Fakat kameraların nereye baktığı asansörlerde vardır mesela. Mesela asansörde ne ihtiyacı var kameranın? Fakat var e, çünkü sistemler ucuz yani küreselleşme bu, bu sistemlerde satılıyor. E, özellikle İngiliz belediyeleri e, bunları e, devlet e, desteklediği için alıyorlar. Fakat bu gözle görülen bir gözetim. Ondan sonra telefonunuz dinleniyor, internetiniz kontrol ediliyor. Devamlı bir e, data toplayış var. Bu datalar Hı. ne yapılıyor, ne ediliyor, arşivleniyor, ondan sonra ne amaçla kullanılıyor belli değil bunlar. Yani bir e, soru işareti var çok büyük. Evet, bu kadar çok datanın ne işe yarayacağı önemli. Yani bu da yine bilgi okuryazarlığının önemini gündeme getiriyor. Değil mi? Bir anlamda. Öyle tabii. Toplumsal açıdan baktığımızda en azından. Yani de... Bir data enflasyonu hangi Şimdi bilgi sen... ne için para eder? Hangi bilgi ne zaman işe yarar? Onu ayırt ta ta etmek. Tabii devlet kurumlarının data toplayıp, Kullanım amacı başka. Özel şirketlerin data alıp kullanım amacı başka. Bir de tabii işin öbür tarafı var. Yani internet üzerinden özellikle çıktığınız zaman web siteleri data topluyor. Şirketler data to topluyor. Ondan sonra e-mail adresleriniz çeşitli database'lere giriyor. Ondan sonra çok çeşitli istem dışı mailler geliyor. Yani işin erişim tarafı var. Bir de masraf tarafı var. İnternet çok da ucuz olabilir ama ben 50 tane email mail çekerken 40 tanesi bunların işe yaramaz e, mailler. Özellikle mobil iletişim çağında e, belki düşük hızda modemle cep telefonunuzdan internete bağlandığınızda istem dışı bir sürü maillerle uğraşıyorsunuz ki içinden bir tane iki tane doğru düzgün maila ekleyeyim diye. Hı hı. Özellikle Türkiye'de bunlar e, çok... zamanınız da yani silmek Zaman. için bile silmek bile bir Tabii. vakit yani onu silmek bile bir vakit alıyor. Bütünü mail siliyoruz senin de durumun öyle diyoruz şüpheci akıllar şüpheci beyinler diyelim Elvis Presley'den Suspicious Minds'la bir ara verelim isterseniz a I can't walk out. Suspicious Minds Elvis Presley'den dinledik. E, 94.9 Açık Radyo'da internet ve hukuk programındayız. Yurtsan Atakan ve Doktor Yaman Akdeniz'le tartışıyoruz. Şimdi gözetim toplumundan bahsediyorduk. Evet. dinleme falan. E, biraz da belki konuyla ilgili olarak sansür konusundan bahsetmek lazım. Hı hı. Ben Yurtsan'a e, Türkiye'de internet ...ve sansür konusundaki gelişmeleri... ...sormak istiyordum. Ne yapılıyor, ne ediliyor... ...bu proxy çıkışlarından... ...duyuyoruz. Nedir durum yoksa? Şimdi ortalıkta çeşitli kullanıcılardan gelen... ...çeşitli... ...şikayetler var. Gözlemler var. Bunlar henüz test edebilmiş değiliz. Yani ne kadar... ...doğru ama büyük bir kısmının doğru olduğunu... ...tahmin ediyorum. Çünkü zaten Türk Telekom'un da bundan önce... ...buna yönelik açıklamaları vardı... E, interneti sansürleyeceklerini e, söylüyorlardı daha sonra biraz bir hafif e, kıvırdılar e, sansürlemeyeceğiz de biz işte sansüre zemin hazırlayan e, teknik altyapıyı e, kuruyoruz e, ama işte kanunsuz olarak biz kendi kafamıza bir, göre bir yeri filtrelemeyeceğiz şu gibi e, dediler ama e, bunun da bir garantisini vermediler yani nasıl garantisini veriyorlar bana onu açıklayın dedim. Hiçbir şekilde bir garantisine bir geri dönüm olmadı. Şimdi söylendiğine göre bu proxy kurulmuş. Proxy dediğimiz şey Türkiye'nin internet çıkışına bir çıkışları kaşeleyen bir sistem konuluyor ve bu proxy ile işte siz aynı zamanda bu proxy IP değişikliği de yapabilen bir proxy kurdular. Proxy ile işte gittiğiniz kim kimisteleri çok rahatlıkla sansürlemek mümkün. Görevi filtre görüyor. görevi görüyor. Evet arada Proxy. filtre görevi gören bir gelişkin bir sistem. Bu kurulmuş gibi gözüküyor. Geçen günlerde çeşitli kişilerden gelen bana ulaşan bilgiler çeşitli sitelere girmek istediklerinde giremedikleri filtrelendiğini e, gördükleri. Aynı zamanda işte ShowMyIP gibi sitelere e, girdiklerinde e, sanki o siteye kendileri değil de arada başka birisi bağlanmış gibi e, hmm. gördüklerini. Yani bu proxy'nin var olduğunun e, kanıtı bir şey. E, teknik olarak fazla girmeyelim. Hmm. E, bu proxy uygulamasının başladığı ve test amaçlı şu anda e, kim istedir? E, çeşitli zaman aralıklarıyla filtreledikleri e, konusunda e, duyumlar geliyor. İşte bu da zaten e, Birlik.com'da neden bizim e, Türk Telekom'un bu tür faaliyetlerine e, karşı çıktığımızın bunu niye e, re yönelik bir uygulama olduğunu e, söylememizin nedeni de bu. Türk Telekom bugün haksız rekabette işte e, bir yandan kendisine bağlı TTNET'in fiyatlarını aşırı e, ucuzlatıp dumping e, yaparken bir yandan da e, servis sağlayıcıların en büyük erişim sağlayıcıların en büyük gider kalemlerinden biri olan veri e, hatlarının kirasına büyük e, zamlar yaparak onların maliyetlerini arttırarak dolayısıyla maliyetleri arttırınca onların fiyatlarını da e, o, müşterilerine yastıkları fiyatlarını da artmasına neden olarak bir tekerleşmeye doğru gidiyor. Tabii, tabii. Bu tekerleşme olunca da işte tekerleşme olursa aradaki proksiyi çok daha rahat kullanabilecek e, sansürü çok daha kolay e, yapabilecek. Çünkü bugün <gülüyor> internet servis kendi çıkışları da var. Bu çıkışlar sayesinde her yeri e, sansürlemek e, mümkün değil. Ancak mahkeme kararıyla işte şu site e, ben de, de onu soracaktım. Diye. O şöyle. da ama teknik evet. olarak mümkün değil zaten. O, o tip bir şey yapma. Yine de mümkün değil yani. De, bugün birlik.com evet. erişimi kapatın dediğin zaman teknik olarak bu mümkün mümkün değil. Çünkü bugün birlik.com belli bir IP adresinde yarın başka bir yerde olacak. Yani ya da Tabii tabii olabilir bu, şimdi, gerekirse evet. yani. Bu, bu mümkün ya da dynamic ip adresi de olmaması, olmayan siteler var ip adresleri çeşitli yerlerde tabi arada yani... anonymizer.com gibi sitelerden girip işte kendi o da bir proxy evet. ee, girip kendinize Türkiye'den değil de başka bir yerden e, gidiyormuş gibi gösterip ya da aradaki Türkiye'deki proxy e, aldatmak da mümkün fakat işte gene negatif örnek Çin'e dönersek mesela Çin gibi ülkelerde de bu tip siteleri de buldukları zaman biliyorlarsa e, filtreli. Evet ama yine. Yani Analyzer.com'a da çıkamıyorsunuz. Electronic Frontiers'ın çeşitli şimdi yazılım şeyleri var. Bunlar evet. çıkmak üzere. Evet. Bunlar aynı e, eski Napster gibi da, dağınık, dağınık. E, çalışan. Dağınık. Freenet var evet. zaten mesela. Freenet gibi bu herkesin işte kendi... dağıtacak değil mi? Onu? Tabii tabii aktivistler. Herkesin yani. kendi sisteminde olduğu zaman bunu artık yani onları da filtre. Yani bu o zaman o anda internete bağlı tüm bilgisayarları filtrelemez gerekiyor ki zaten o zaman interneti evet. kapattınız demek. Evet. Dolayısıyla bu teknik olarak tamamen e, mümkün olmuyor böyle. Teknik olmayı olarak diyerek. zaten %100 biz bu işi yapacağız diye bir şey yok. Yani en kötü ihtimalle de dial up olarak yani e, telefonla yurt dışında bir ISP al, e, servisi alıcı aranır. Gene o, o sansürü delersin. Yani teknik olarak mümkün değil kesinlikle. Benim e, zorum e, anlayamadığım e, ya da hoşnutsuzluk duydum Türkiye'de bu tip şeylerin olması ve devlet kontrolünde olmadan ya da gündemde tartışılmadan bazı kişilerin, bazı kurumların bu kararları alıp e, uygulaması bir taraftan tabi kullanıcı için cazip geliyor ucuz internet diye fakat bu e, yurtsunun dediği gibi tekerleşmeye doğru giden bir sistem kesinlikle rekabetle alakası yok. Kendisi ucuza veriyor e, servis sağlayıcılarına pahalıya satıyor. Onların e, rekabet etmesi o fiyatlarla mümkün değil. Bir taraftan sektörü öldürmeye çalışıyor. Bir taraftan kullanıcı kendisine çekiliyor. Öbür taraftan da Filtreleme uyguluyor, sansür uyguluyor. Olmaz böyle şey. Ama daha kötü ülkeler var yani İran gibi, Cezayir gibi. Ama internette kullanılmasın isteniyorsa bu ülkeden, fişten çekilsin o ülkelerin yaptığı gibi. Hiç kullanılmasın o zaman ya da bilişim e, toplumundan e, falan e, şuralardan bahsetmeyelim o zaman. Yani devlet politikası içinde yer almasın. AB'ye girmeyelim o zaman. Yani çelişkiler var, çok soru işaretleri var ortada. Dis ne diyorsunuz bu konuda Hülsan Bey? Ya komik buluyor. Doğru Çünkü yani dediğim derin, gibi, derin dediğim gibi sana, Türk Telekom'da zaten. bu sistemleri kuran kişi şimdi işte o zaman deniyordu zaten. Bunlar niye yapıyor ki? De falan deniyordu. Ya siyasete atılmayı düşünüyor gibi dedikozlar oluşuyordu. E şimdi açıkladı. Siyasete atıldı. Kocaeli'nden e, Kocaeli'nden eee adaylığını koymuş ve e, çıkmış demiş ki sektörün desteğini bekliyorum. Yani ne desteğini bekliyorsun? Sektör, sektör sana yani böyle bir şeyler yapıyoruz. Bir de çıkıp yani komik geliyor. Ama gerçekten komik şeyler. Yani. Çetin Altan yazıp duruyor. karar karartmayın. Türkiye ilk <gülüyor> defa e, 21. yüzyıla geçerken e, doğru dürüst bir toplum olmak için ciddi arayışlara girdi diyor. Ama yine de 30 yıl kadar minicik bir şey vermiş. Sabredilmesi gereken süre. Çok uzun değil mi? Yani 30 yıl sonra her şey yerli yerine oturacak işte paradigma dönüşümleri gerçekleşecek ve e, seleksiyon pozitif dediği onun hoş bir şey var Profesör Marka Atfen bu toplumda hep olumlular eleniyor olumsuzlar süzgecin üstünde kalıyor bunu tersine çevirdiğiniz zaman Türkiye'ye kalkınacak demiş Neumark 50'li yıllarda galiba e, bunun için 30 yıl Marj tanıyor Çetin Altan sizce bu kadar uzun Olacak mı dersiniz? Bu şeylerin ray, rayına oturması. Buna bilgi toplumuna geçiş. 30 yıl geçiş, sürerse bilgi... zaten biz başka bir yerde oluruz. Yani 30 yıl sürerse Türkiye'de buna geçiş. Dünya zaten bir 300 yıl, 3000 yıl daha ilerlemiş olacak. Çünkü burada bu sanayi yani. toplumuna geçiş gibi bir şey değil. Bu bir reformu matbaanın icadıyla bir reform, renansansı yaşamak gibi e, bir e, uzun bir döneme e, yansıtacak gibi e, bir süreç değil. Bu çok daha kısa bir süreç içinde e, tamamlanacak şey. Çok hızlı artık gelişiyor. Buna çok hızlı intibak etmek gerekiyor. E, bizim geçirdi, yani eskiden işte on yıllar vardı. On yılları kaçırmak belki, e, yüzyılları hatta kaçırmak e, toplumları geride bırakıyordu matbaada yüzyılları kaçırmak, daha sonra sanayi devriminde on yılları kaçırmak, şimdi artık ayları yılları kaçırmak bir süreci kaçırmak için evet. yeterli oluyor. Evet. De Demokratikleşmenin 30 yıl sürmemesi lazım. Yani açılması bu ülkenin Avrupa standartlarına çıkması çok daha çabuk olması lazım. Tabi mentaliteler belki değişmesi Chesin Altan'ın dediği o yani 30 yıl sürecek. Yani bazı Kesimlerin belki şu andaki politikacıların hepsinin toptan değişmesi gibi bir süreç belki fakat onu beklemek olmaz tabii. E, yapılması gereken çok şey var. E, çocuklarımız politikacı olacağım dediği zaman aman demekten vazgeçtiğimizde belki değil mi? yani e, Tabii Türkiye'de şimdi siyaset yapıyorum demek ayıp e, bir kelime. Halbuki yani niye? Yani demokrasi ise bir demokraside siyaset yapmak herkesin görevi zaten herkesin siyaset yapması gerekiyor her şey siyasi olması gerekiyor ama öyle bir e, bu özellikle 12 Eylül döneminde siyasilik öyle bir şeye e, sokuldu ki e, artık siyaset yapmak ayıp oldu bir de orada da tabii kötü bir e, örneği var şu anda yapılan siyasetin ama evet. kötü örneği olması siyasetin yapılmasını ayıp kılmıyor siyasetin yanlış yapılması onu e, kötü kılıyor. Yoksa siyaset yapmamız lazım. Hepimizin siyaset yapması lazım. Evet, Bu bağlamda programımızın konusu olan internet ve hukuk alanında da atılması gerekli adımlar e, aynı başlık altında ele alınmalı diye düşünüyorum. E, sonuna yaklaştık programın. E, son olarak söyleyeceklerinizi alıp yani bu internet hukukunu değil. internet hukukunu tek başına görmemek lazım zaten. internet hukuku ve politikası olarak görmek lazım. Hatta internet politikası ve hukuk demek belki daha doğru olur. Çünkü politikalar gelişecek. Politikalar gelişirken bazı yanlışlıklar yapılacak. Doğrusu bulunacak. Ondan sonra hukuka ihtiyaç var mı? Her konuda ben hukuk taraftarı değilim. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi. Yani hukukla çözülecek gibi değil internet kanunla. Kanunla, hukukla. Herhalde. Evet. Evet. Yüksan Bey'in mesajını alalım. Evet bazı kanunların da yani e, geriden gelmesinde fayda var. Her kanun hı hı. her yasa hemen e, olması gerekiyor diye bir şey yok. Hı hı. E, biraz da toplumsal işleyişinin oturması lazım ki ondan sonra doğru bir onun hakkında kanun yapılsın, yasallaşma süreci yaşansın. Yaman'ın dediği gibi her şeyin de yasallaşmasına gerek yok. Birçok eylem var hayatımızda, günlük hayatımızda yaptığımız ama yasalara başvurmadan sadece bir takım etik değerler üzerinden bakarak yaptığımız davranışlar var. Yani internet üzerinde de yasallaşmadan, yasallaşmayı bekleyen çok güzel, çok önemli kritik noktalar var. İşte bunlar kişilik yani ulusal güvenlik deniyor. Halbuki kişisel güvenlik yasasının Hı -hı. çok daha önceliği var. Ee, işte kişisel verilerin, evet, kişisel verilerin, bilgi bilgi erişim özgürlüğü, elektronik imza gibi elektronik Hı -hı. ticareti Hı -hı. hızlandıracak. Tabi bunlar, bunlar pozitif. Bu konularda evet. Ama yani bunun dışındakilerde ben çok hızlı davranmaması gerektiğini. Hı -hı. Biz tersinden başlıyoruz. Biz sansürden başlıyoruz. Evet. Negatif regülasyondan başlıyoruz. Evet. Doğrusunu yapmıyoruz. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum programa katkılarınızdan dolayı ve bir başka programda yine birlikte olalım. İnternet ve Hukuk Platformu. Hazırlayan ve sunan Avniye Tanso.